Evet hocam, Kur'an okumak farz mı? Farz değilse neden farz değil, değil diye bir soru sordu izleyicimiz. Ee, şimdi biz elhamdülillah Müslümanız. Ee, peki Müslüman bir kişinin yapması gereken şeyler var. Nedir? Namaz kılacak değil mi? Evet. Ee, hatta ticaret yapacak alışveriş. Ticarette faize girmemesi için bir bilgiye sahibi olması gerekiyor. Peki bunu öncelikle Kur'an'dan o hükmü çıkarmalı ama mezhepler çıktığı için o mezhep imamlarının işte hadına göre hareket edebiliyoruz. Orada bir rahatlama var. Ancak mesela Şafii mezhebinde Fatiha okumadan kılacağınız namaz sahih değil. Hanefi mezhebinde ise bu Fatiha'yı okumak vacip. <gülüyor> Ondan sonra Zamm-ı Sure dediğimiz... Yani bir, bir ait, uzun bir ait e, yahut bir küçük sure e, okumanız vaciptir. Mesela namazı da vacipleri bilerek terk ettiğiniz takdirde o namazın tekrar iadesi gerekiyor. Buradan ne hükmü çıkaracağız şimdi? Şimdi namaz kılmanız gerekiyorsa namazın sahih olabileceği kadar Kur'an'ı bilmek nedir? Farzdır. Niye? Çünkü namaz kılacaksınız. O halde elbette Kur'an-ı Kerim'i bir Müslüman yüzüne okuyabilmeli, anlamaya çalışmalı. Cenab-ı Hak'la münasebetin kurmanın gayreti içinde olmalı. Ama bunun asgarisi neymiş? Bir Müslümanın Müslümanca yaşamasını temin edecek asgari derecede Kur'an-ı Kerim bilmesi farzdır. Onun devamında en azından sünnettir. Duruma göre vacip olabilir ama asgari şart, dininizi yaşayabileceğiniz kadar olan miktarı bilmektir.